Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya durdu ki önünde ateş var ve o ateşin içine atılacak. Ve Allah'a tam bir teslimiyetle tevekkül ederekten, Allah'ın merhametine güvenerekten, şefkatine güvenerekten oradan veriyor Kurtulduktan sonra asla bir daha Allah'ı unutmuyor. Ama bizlere kaç defa sıkıntılardan kurtardı. Ama işte başımıza su dert gelecek, mahalleden ceza gelecek, hapse gelecek, şu olacak diye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 Hatta Arap aleminde onun kitapları bazıları okutuluyor, tercüme edilmiş Arapçaya. Ee, Arapça kitaplar yazmış. Onlara sohbetin son bölümünde selefiliği sordu. Dedi, selefiliği durumunda nedir Türkiye'de? Dedi, hangi selefiliği? Türkiye'de selefilik yok ki dedi. Dedi, olur mu ya Türkiye'de bir sürü dernekler var, selefiler var, yayın evleri var vesaire. Dedi, Türkiye'de selefilik yok. Türkiye'de on selefi bir araya gelemez.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 %1'lük bile şey yapamıyorsa bu bir tuhaf bir şeydir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bu ümmeti farklı ümmet kılmış. Diyen ümmetlerin evet peygamberleri çok çalışırmış ama neticede icabette kabul görmeyebilirlermiş. Ama bu ümmet icabet edilen ümmettir. O zaman çalışmamızda uçtulumuza tekrar bakmamıza dönmemiz lazım. Nerede kaybediyoruz? Konuşmamızı neresi hatalıyoruz? Ve insanları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 Ve böylelikle e, onları o şeyden, hayden çıkartmış olurdu. dedi bak bu işte duygu sadece hareket, İslami hareket değil. Fark burada. Halbuki ben beklerdim ki derdi, sorman gerekirdi ki Peygamber aleyhisselatü vesselam ne yapardı? Bu durumda Peygamber aleyhisselatü vesselam ne yapardı? Çünkü her şeyi bizler için Peygamber aleyhisselatü vesselam ne vardır? Güzel örnekler vardır, güzel örnekler vardır.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 sebep kuruyor. Allah özür dilerim günahını bağışlasın. Aynen. Bu konuda kısaca ilave etmek isteyen varsa varsa, da soru sormak isteyen varsa, soru cevaplamak isteyen birisi varsa tabii ki sorabiliriz, cevaplayabiliriz. Buyurun. Aynen. Yoksa Arapların dediği gibi kellim kellim neyense konuş konuş fayda vermiyor. O duruma düşmeyecek. Fayda vermesini istiyoruz. Buyurun yönetti maşallah. Eee mı oldu? Işte dediler. Çok ondan sonra sonra ne? Sustular tabii. Sustular. Ne dedin? Delilleri boş olduğuna inanmayacağız. hadis getirdi. O mantığını getirdi. Duygusallığı öne koydu. O yüzden yani duygusallıkla evet. he? Çözüldü. Ee, hepsi değil. Vallahi bugün de sanırım bir tatilleyim. Evet. alakalı halinde bir yok diye kim dedi? Başbakan bir tebrik töreninde biri o ödül töreninde sonra <gülüyor> <gülüyor>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 Ve bu şu anda bir üniversitede verilmiş doktora falan diye ben bir muhabir olarak karşısına çıktım hani bir doktora tezi değil de bir Türkiye gazetecim muhabiri olarak çıktım. E, hangi İslami düşünceyi sorduğum zaman hemen başladı onun hakkında İşte bu zaten sapık bulmikleri falan deyince şaşırdık hani yani albiçiyi bir Türkiye'den gelmişiz bir onla görüşmeliyiz. yani alt bilmeden hemen böyle şey yapmasın.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 bütün kardeşler olarak medyadan veya işte basın basınla bundan uzak olduğumuzda olabilir? Yoksa bizim Allah'ın dostum samimi niyetimiz şeyimiz... Ya şimdi sen kendi adınına bismesini şimdi, herkes niyetlerini Allah yani, bizi bilmemiştir. Hani medyadan falan öyle bir şeylerle Şimdi diğer miyem bak ben mesela başka bir müsteşe aldım. Hep size aynı masada oturdu zaten ufak bir salondu. İşte kuvvet kralı geldi, emiri geldi, başbakan geldi, ailesi geldi. Sizlerleri masalarda oturdular. Anlatacağım yetişenlere bakıyorum. çoğu zaten bu belli cemar sesiminde geldileri belli. birbirlerini olan bağlılık, itaatlik anlatabiliyor ya biz işte gördün haçta, haçta gördük yani. Haddaki kargaşayı bizim grubun, bir kişi, Yüz sinirdeki itaatlik, kargaşanlığı. Allah'a herkes ben bilirim diyor. Bir bakıyorsun gruptan ayrılıyor. iki gün kaybolmuş. Ee, bana niye yardım etmediniz diye bir de skem ediyor. Kardeşim ne söz biliyorsun. Ne nasihat kabul ediyorsun. Ama her şeyi de biliyorum diyorsun. Başına bela da gelse, problem de gelse musibet. Bunu da bizden zannediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu muamelat çok önemli. Eğer aleyhissalatü vesselam din muamelat diyorsa, yani dinin hepsi muamelat Hatta bir hadis-i işte ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim diyorsam, bu üstün ahlak için biz uğraşıyoruz mu? Başta dedik? Ee, İslam kapandı mı bu? Kapandı. Yani kapandı. Mesela e, ne anlatıyordum? Mesela aleyhisselatü vesselam işte üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim Dedik ya başta İslam cehaleti Yok etmek için onu kendisine en büyük düşman olarak ilan etmiştir. Sebep nedir? Çünkü yüksek değerlere sahip olmak istiyorsak önce cehalete düşman olmamıyor. Çünkü cehalet bunları engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer bakı bugün bazı şeyleri bizler öne gelmişse, dünyevi hayatımızdaki şeylerden, bunun sebebi nedir? O konudaki cehaletlerini terk etmişlerdir. Cehaletleri bırakır.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 Öyle bir konuşuyorlar ki yil böyle anlatmaya çalışıyor. Asıl halbuki beni sevdiklerinden dolayı mı? İslam dilini sevdiklerinden dolayı mı? İşte biz senden duymak istiyoruz. Medyada sen hakkında çok duydun. Bunu bir papaz diyor. Medyada sen hakkında çok ileri gelip sözler duydun. Acaba doğru mudur değil midir? Direkt senin ağzından duymak istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bizler ise işte bugün Müslümanlar kardeşimiz hakkında bir söylenti duyuyoruz hemen kabul edip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 cahil, dalil Allah'a ziyaret demiş ama bugün binlerce insan o sözlerine, yumuşaklığına, gözlerinden dolayı kabul ediyorlar. Halbuki bilir anlattığı yalan. Anlatmış olduğu hurafe şekillerinin aslısız olduğunu, ibadet olmadığını biliyorlar. Ama diyor ki ben buraya geldiğinde benimle yumuşak bulmuşlar, bana bir değer veriliyor. Ama bizim verdiğimiz için şey, adam içeri girdiğinde, Bizim cemaatten mi, bizim cemaatten değil Eğer bizim cemaatten değilse zaten onu adam yerine koymuyoruz. İkram etmiyoruz. Kardeşliği göstermiyoruz. O da bak dil kardeşimizdir diye. O sıcaklığı gösteriyor. Onu herkes yapıyor demiyoruz. Yok da yapmıyor ne Var oluyor bu. Mu? Anlatabiliyor musun? Niye? Çünkü din futbol takımı gibi bize gösteriliyor. Dilla şu takımdan, şu, şu takımdan olmayanlara da mücadele edecek. Anlatabiliyor musun? O yüzden uslubumuzu Hele hele Türkiye'deki uslulu ve ben, ben Kuvvet'teki görmüş olduğum o cemaatlerin en baş adamları orada olduğundan dolayı uslublarını görünce gerçekten bizim uslubumuzu da ve bu Sayın Hoca bu konuda çok çalışma çabası gösteriyor. E ben bunu en son seminerde de gene söylemiştim Belçika'da e bundan ne zaman olmuştu işte bir ay önce Bilal amcanın ve o seminerde. Yani gerçekte Ebu Serhüce hep devamını bu konuyu anlatmaya çalışır. Bizim uslubumuz nasıl olması lazım, Nasıl hareket etmemiz lazım. Aman hemen yani bir çatışmacı bir usluk olma, hatta azleyebiliyor. O da da ona dediğim işte Ahmet Akgün Profesör bizim haklı. işte cevap vermiyor zaten bulur bize kim tartışmışsa cevabını bulacak, pisliği ortaya çıkacak vesaire dedim. Gerçi yani biz bir çatışmacı anlayışıyla dini tebliğ edemiyoruz.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 Allah katında derecen yüksek olabilir Profesör olmuşsun, allame Cihan olmuşsun, çok okumuşsun, bu senin Allah katında üstün olacağına işaret etmez. Allah katında üstünün takva sahibi olsun. Takva için neler yapıyoruz? Gazali kitabında öyle der. Ya eyyuhel kitabında nasihat ederken, der ki e, tabi bir kısa yani delil sayılmaz ama bir, güzel bir örnektir. Der ki Hocası vefat etmiş, vefat ettikten sonra herkesin hocasının rüyasında görür. Der ki, ey oğlum ya be, bak ben bir hata yaptım şu anda kabirdeyim, hep o çok cedellerin bana fayda burada vermiyor. Burada fayda veren namazı olan, çok nafile ibadeti yapan, çok omistikamlar, çok hayır yapanlar onlara fayda var. O yüzden sen de benim yapmış olduğum hataya düşme yani cederci olup vaktini cedelle geçirme. Aleyhisselatü Vesselam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 ve uykuda olan rafillere, günahda ısrar eden insanlara, derin uykuda olan insanlara en yumuşak sözle hitap ediyor. Bunu şey biliyor musun? Demiyor sizin belamız o gelsin. Anlatabiliyor mu? Onlara en güzel bir şekilde hitapte bulunuyor. Ama bunları inşallah akşamki sohbette sizlere anlatacak. Ee, Allah sizlerden de rahatsız olsun. Dediğim gibi talip yapmak isteyen, ilave etmek ve evet, internetten şey, bir soru var. İnternetten. hocam oradan söz? Buyurun. Gariplerin müjde hadisine göre nasıl? Gariplerin müjde hadisine göre evet inancımızın takdir ve ilgi görmemesi doğaldır diyebilir miyiz? Doğru. Evet. Şimdi ilgi görmemesi ayrılır bir de insanları senden nefret etmesi, senin muamele nefret etmesi de e, din alınıyor çünkü yapmış ama dinde böyle bir şey yok. En basit bir örnek e, bundan geçen Cuma namazında, geçen haftaki Cuma yani son Cuma değil, ondan önceki Cuma namazda bir Tunuslu baba oğluyla geldi. Oğlu Kur'an sünnetle eden bir kardeşimiz bizim camide babası ona sitem ediyor. Arasında büyük bir ihtilaf olmuş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 Saatlerce bir de konuşuyorsun. Cep telefonundan saatlerce bir de hatırı alıp geliyor. Ve geçen ay diyor 600 lira gelmiş. Ya artık yapma bu bizim ekmeğimiz. Bizim ekmeğimiz yok. Kışı atıyorsun. da bir de ona ait oluyor. İşte bilmediğin şeyi ilim ehline sorun. O yüzden bunun şunları yoktur. Kardeşim böyle bir şey yok. Yani senin muamele hakkında sen erkin ve nesmet üretiyorsan ve bunu günden zannediyormuş gibi yapıyorsan bunun bir sevap da almıyorsun. Günah alıyorsun. Ama da, o yüzden o tam ayrı bir şey söylüyor. Hangi şey sorabilir Buyur. Ee, bu yaşadığımız dönemleri. İslamiyeti bize fark kıldı. Yani, yani öncesinde olan şehirdeki cehaletle boğuşmaz. Yoksa akide sahip olup Şimdi Cihat cephesi mi? Şimdi... <gülüyor> cephe diye, bu cephede bir şey yok. Dini bildiler. Suralama yapmış. Kişi itikadını öğrenecek, onunla cemaat oluşturacak ve o cemaatte bağlı kalacak. Ve cemaat bugün alimlerdir. O alimlere bağlı kalacak, Ehl-i alimlerinin sözüyle ile hareket edecek. Bugün bu konuda şu Ehl-i aliminin vermiş oldukları fetvalar ortaladır. Meşhurdur anlatabilir miyim? Bugün oralarda evet, Müslüman halka büyük bir zulüm orada kan akıyor ama tabii oradaki halkın eğer savunma gücü varsa, düşmanı def etme gücü varsa onlara bunun fark olduğunu ama buna güçleri yetmiyorsa, yapamıyorlarsa ve hele bile dinde zarar göreceklerse yani dinlerini kaybetme durumu varsa çünkü insan din için yaşar. Eğer bu dini de kaybetme durumu varsa o zaman orada kalmaları bile doğru değil.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 Sadece bize yüz yıldır bunu görürüz, bir fayda getirdik. Tam tersine zararlar e, getireceğiz. Cemaat, alimlerin yanı ya. alimlerin yanı demek, e, onların talimatıyla da yönlenmek, hareket etmek demek değil mi? İşte, işte o, o, yapmıyorlar ki. O, o cepheye gider, başlıyor, alimi sövmüyor, alimi inkar etmeye başlıyor. Kendini alim ilan ediyor. Evet. Biraz cemaat olmak farz mı diyor hocam? Cemaat olmak farzı çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor وَاَحْتَصِمُوا بِحَبِّ Ve biz günde beş defa namaz için cemaat oluruz, farz oluruz cemaatle namaz kurmak. Ve Müslüman cemaat olacak, acaba bu demek değildir ki cemaat için işte lideri olacak, şey olacak, bu değil. Hak üzere cemaat olacaklar, sünnet üzerine cemaat olacaklar, anlayış aynı olacak. Ve bunu da en güzel örneği Peygamber Ashab-ı Kiram'dır ve onların yolunda gitmiş olan büyük imamlardır. Anlatabiliyor musunuz? Yani halkı mövcud olan yeni bir cemaat, bir teşkilatlanma gibi bu cemaatçilik değildir. Cemaat kastediliyor, anlayış kastediliyor. Cemaatçilikten İslam'ı sahaben anlamış olduğu şekilde anlayarak da yaşayan kişi cemaat. Evet. Evet şimdi ee, Ömer Hoca Ebu Hanım ne yapacağız görürüz ben o o değinme o şeyi hocamız. <Gülüyor> abi bu bu şey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن افتدى بهده واستنى بسجنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد قرد في نسف أبو عناس bazen bu toplumda olan hastalıkları anlattı. Allah razı olsun. Ve gerçekten biz çok zaman yani öbürleri eleştiriyoruz. Tabii ki bildiğiniz gibi kötülükte örneklik olmaz. Nasıl? çok kişiye derseniz ya faydalı, salih amel ya ya diğdiriz hayır üzerindeyiz. Ben olamaz görmeyen kişilere bak. Böyle bir misal verilmez. Misal güzel kişilerden gelir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dinde senden üstün olan kişiye bak. Niye? Daha fazla güzel bir ibadet yapman için. Dünyada sende senden altına olan kişiye bak. Hani sende bir şahin araba var. Mercedes olan kişiye bakma. Allah'ın nimetini izdira eder. Gerçekten bizler çok eksiklik var. Niye? Dediği gibi elimsizlikten dolayı. Niye? Çünkü biz bu ilmi kitaplardan okuduğumuz için, alimlerin önünde dil çökmediğimiz için, ilmi tahsil etmesi kahır, nefsi, zelil tutmadığı için ilmin değerini de çok zaman bilmiyor. Alim kimdir de bilmiyoruz. İnancınız olsun. Yani çok kardeşlere gitmişim. Yani seni allana yerinde koyuyoruz. Ya destak et. Herhalde. Yavaş ol. Önce ilim ehli kim olduğunu bil. Tesbiti her gelen üç beş kelime bilmiş bu alim sayılmaz. Onun için hastalıklar gerçekten aramızda çok. Biz de o kardeşlerimize Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz davada olan üslubunu anlatmak istiyor. Hem düşmanına karşı hem de dostuna karşı. Yani kardeşleriyle nasıl geçiniyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Onlar bir hata işledikleri zaman nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara anlatırdı? Ya da o düşmanına karşı nasıl bir tavruda bulunuyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken, biliyorsunuz Müşrikler Teyzembere sallallahu aleyhi ve sellem demedikleri bir şey bırakmadı. bırakmadı. ولو كنت يتنبه صل الله عليه وسلم إنهم يومون با أن دونه أن أمين أن أم صادق أن أم أمانة صاحبي أولا محمد الصادق الأمين دار لارده الله عليه وسلم ولي كنت يتنبه صل الله عليه وسلم Allah tarafından Ya ey hel muzammir ve ya ey hel debir ayetlerinin dikten soğo tumka ve redka fekdeb Tevanderullah sallallahu ya ma uymaz zamane bitmiş. Kalktı bir daha yurtturmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Gece gündüz dava, fihad, mücahede ta kadar alayhi s Buradaki şahit aracağımız diyetem sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَنْ بِلْعَسِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ basladı alayhi s-salatu wa Safiye, Fatime, Önce Amca'sı, Hâlesi, sonra kızına kadar. Ya Abbas bin Abdülmuktanir. İ'mel inni la u'ni'inke bin Allah Sen kendine ben sana bir şey yaparım. Safiyya Muhammed. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olan Safiyya. Ya